No more, beautiful, beautiful boys. boys. Oh, no oh, more, oh, oh, oh, oh, beautiful, beautiful boys. But ultimately, to our most lives. He became an orphan Oh, what a lovely orphan He was sent to the reformatory Ten years old was his first glory God caught stealing from undone 30 years he spent wandering, I'll jump outside. Executed. The pure romance was undisputed Angelic hoodlums and holy ones Angelic hoodlums and Queens and criminal queers all those beautiful boys tattoos of shifts and tattoos of tears all those beautiful boys pimps and queens Tattoos Tattoo, of tears Tattoo. Geceler, makaseleri dinliyorsunuz. Ben Haziran. Ee, bu hafta Özge benimle beraber değil. Fakat yalnız da değilim. Malumunuz geçen hafta e, Oscar ödül töreni üzerine konuştuk. Yeni bu seyirin filmler üzerine konuştuk. Bu hafta ise beni daha da e, heyecanlandıran bir e, konu mevcut. O da Filmor Kadın Filmleri Festivali. E, bugün Nehir ve Ülkü benimle beraber. Festivali konuşmak üzere. Stüdyodalar. E, nasılsınız? Ben, ben deyiyim. Ee, şimdi festival nasıl, ne zaman başlayacak? Biraz da hani hiç bilmeyenler için neler yapıyorsunuz? Ee, 12. kez festivali düzenliyoruz. 15-23 Mart İstanbul'da başlayacak. Ee, salonlar Fransız Kültür Merkezi, İstanbul Modern ve Pera. Ee, burada İstanbul ayağı bittikten sonra e, 3 yere daha gidiyoruz. Mersin var e, 5-6 Nisan'da. 12-13 Nisan'da Adana var. 19-20 Nisan'da da Mula Bodrum'da olacağız. Ee, bu sene 60 film var programımızda. 18'i Türkiye'den olmak üzere. Ee, 14'ü belgesel film, 7'si animasyon, 24'ü uzun metraj. Tabi aralarında ilk film e, olanlar var. Bunun heyecanını yönetmenlerle beraber paylaşıyoruz. Meltem parlan koltuk filmi var. İlk uzun metraj denemesi. Ee, Bal var. Ee, yine... Ünlü bir oyuncu Valeria Golino'nun ilk filmi da. Oyuncak Bebekler Ağlamaz var. Türkiye'den yine Pardon Kim Ben mi var ilk filmi. Berna Küçülmez'in. Ee, şimdilik aklıma gelenler bunlar. E, Filmor e, Film Festivali, e, Kadın Filmleri Festivali Filmor Kadın Kooperatif tarafından uygulamış. E, ...düzenlenmekte şöyle küçük bir şey okuyabilirim. 2003 yılında kurulan ve sadece kadınların katılımına açık olan Filmor Kadın Kooperatifi... ...kadınlarla birlikte kadınlar için sinema yapmak, itiraz etmek, üretmek, düşürmek ve eylemek için var diyorsunuz. Festival aslında yaptığınız şeylerden bir tanesi. Bunun dışında da hani çalışmalarınız oluyor bildiğim kadarıyla. Evet yani bundan önce yaptıklarımızı sayayım. Bu ara festival bayağı vaktimizi ve enerjimizi alıyor. Kadınlar için sinema atölyesi yaptık e, uzun yıllar kadınlarla birlikte film ürettik e, atölyeler yaptık fotoğraf sergileri var sergiler yaptık e, konferanslar yaptık Hep, bunların hepsini kadınlarla kadınlar için kadınlarla birlikte yaptık hı hı. E, ben bir şey eklemek istiyorum çok e, anlamlı bulduğum için e, barış için kadın ile birlikte barış için e, kadın filmleri Festivali yaptık. Barış Çın Kadın Girişimi 2009'dan beri örgütlenen ama son işte barış süreciyle filan daha aktifleşen bir yapı. İçinde akademisyenler, işte aktivistler falan filan çok değişik platformlardan, değişik yerlerden kadınlar var. Biz film oru olarak toplantıları takip etmeye başladığımızda ne yapabiliriz dedik. Ve en iyi yapabileceğimiz şeyin aslında yine e, film göstermek, işte film bulmak falan olduğunu düşünerek bir de... Hani bir insanla oturup barışı tartışamazsın ama bir film gösterirsin ve düşman gördüğüne birden aslında düşman olmadığını anlar filan. Böyle bir yerden de bunu yapmayı anlamlı bulduk. Antalya'da bunu yaptık. Ben bunu eklemek istedim. Kaç kişisiniz ekip olarak diyeceğim? Yani çekirdek ekip biraz küçük ama onun dışında çokça çok kadınız. Evet. Altı kişi yapıyoruz festivali hı hı. ya da yedi diyelim. Yedi kişi yapıyoruz festivali ama onun dışında e, festivale gönül veren başka işler yapıp hani kendi olduğu yerde festivale katkı sunan çok kadın var. Yani, gönüllü, e, de, yani gön, gönüllüler de var. Ya aslında biraz şey gibi. Ee, bir, ...bir şey koyuyorsun ortaya, onu sahiplenen herkes geliyor ve bir, bir anda parçası oluyor falan. Hani beş kişi yapıyor gibi gözükse de aslında bu çok büyük bir ağ. Biri filme gelerek katkı sunuyor, biri eleştirisiyle, biri atölye yaparak... ...başka biri yazı yazarak falan filan. Bu böyle adını anlamadığımız aslında yüzlerce, binlerce kadının emeğiyle oluşan bir festival. Ama ofiste bizim kendi içimizde geyeni döndürdüğümüz amele ekip <gülüyor> diye bahsettiğimiz bir ekip var. O da işte Ülkü'nün söylediği gibi 5-7 kişi arasında dönüyor. 12 senedir de aşağı yukarı herhalde bu sayıyla düzenleniyor. <gülüyor> evet, Gerçekten yani. evet. bir Artıyor zafer. Artıyor, azalmıyor ama. <gülüyor> <Ne>? Güzel. <gülüyor> Şimdi bugün seçtiğimiz, çaldığımız şarkıları e, Ülkü ve Nehir seçtiler. E, onların hem herhalde şöyle diyeceğim, festivali düzenlerken, hazırlarken dinlemeyi sevdikleri şarkılar gibi bir şey söyleyelim. <gülüyor> e, bazılarınızla çok aşina oldu, Hepimizin sevdiği şarkılar da var bu listenin içinde. Şimdi Pink Martini ile devam edeceğiz. Una notte a Napoli. Bilmiyorum doğru söyledim mi? Ardından bunu doğru söyleyemeyeceğim benim. Edit Piaf gelecek. Solelsal de Paris. Önemli olan niyetti. Önemli olan <gülüyor> niyetti. Eee bunu dinleyeceğiz. Sonra biraz daha festivalden konuşmaya devam edeceğiz. Una notte a Napoli. Con la luna e il mare. Ho incontrato un angelo che non poteva più volare Una notte a Napoli delle stelle si scordò E anche senza ali nel cielo mi portò Con lui vola Cielo mi ha abbandonato. Adesso sulla terra son tornata. Mai più riamare Mi sono rassegnata. Ma guardo su. Quanto tempo può durare? Sognare quante ore, quanti giorni e carrezze infinite. Sous le ciel de Paris s'envole une chanson Elle est née aujourd'hui dans le cœur d'un garçon Sous le ciel de Paris marchent des amoureux Leur bonheur se construit sur un air fait pour eux Sous le pont de Bercy Un philosophe assis De musiciens, quelques badauds Puis des gens par milliers Le ciel de Paris jusqu'au soir vont chanter mmh, L'hymne d'un peuple est pris de sa vieille cité Près de Notre-Dame Parfois couvain de Oui mais à Panama, Tout peut s'arranger Quelques rayons Ciel d'été, l'accordéon d'un marinier L'espoir fleurit au ciel de Paris Sous le ciel de Paris coule un fleuve joyeux Il endort dans la nuit les clochers et les gueux Le ciel de Paris, les oiseaux du bon Dieu Viennent du monde entier pour bavarder entre eux Et le ciel de Paris a son secret pour lui Depuis vingt siècles, il était pris de notre île Saint-Louis Quand lui sourit, mais met son habit bleu mmh, Quand il pleut sur Paris, c'est qu'il est malheureux Quand il est trop jaloux de ses millions d'amants mmh, Il fait gronder sur eux son tonnerre éclatant Le ciel de Paris n'est pas longtemps cruel Pour se faire pardonner Il offre un arc-en-ciel Filmor demin de söyledik 12. kez düzenleniyor. Her senenin de bir sloganı var, bir teması var. Mesela geçen sene Hırpa, hatırlarsınız da ayrıca hani eğer aşinaysanız konuya o çok güzel bir reklam kampanyasıydı. Böyle görünmez olan kadınlar vardı. Hırpandan susturulan, görmezden gelen kadınlar biliyoruz oradasınız. E, Filmor orada olan kadınların festivali. Geçen senenin temasıydı. Ondan önce Family sinema 100, Filmor 10 yaşındaydı. E, 9. senesinde elbette eşitiz. Peki yaşarken eşit miyiz? 8'de Umut Kadınlar 7. de Bedeniyle Barışık Filmler, 6. E, senesinde Kadınların Tarihi, itaat isyan Feminizm, 5. E, senesinde Namus, 4. senesinde Kadınların Şiddete Bakışı, 3. senesinde ince Ölülmüş Sık Dokunmuş Filmler, 1. E, senesinde e, Kadınlar Sinema Yapıyor temalarıyla düzenlenmişti festival. Bu sene ise Cüzdan Kadının Özgürlüğüdür. Festivalin teması. Bana evet, biraz... Aslında tam olarak söyleyelim. Cüzdan, cüzdan kadının özgürlüğüdür. Kendine ait bir cüzdan gelir bütçe. Cüzdan kadının özgürlüğüdür. Spot cümlesini hani böyle bir vurucu cümle eklemek istersin ya. Işte onu aslında çok formüle edemedik. Biz de çok zorlandık. Ama temamızın cüzdan olması, kendine ait bir gelir, kendine ait bir cüzdan olmasının sebebi bizim için aslında kadınlar için çok yakıcı olan... Kadın emeğinin e, sömrüldüğü, gelir kazanan kadınların bile kocaları, eşleri, çocukları tarafından aslında o gelirlerin kendine ait olmadığı falan e, 100 yıllık gerçek diyelim. Ama bu sene ek, ekstradan şöyle bir şey oldu. Kadın istihdamı paketi adı altında e, kadınların baya emeklerinin çalınması devlet eriğiyle meşru, meşrulaştırılır oldu ve bu... Bizim için en yakıcı problem de hani gezide direnmedik mi direndik, gaz yemedik mi yedik. Ee, direniş temasını herkes kullandı. Biz de düşündük yani hani direniş hayatımızın ortasında oturmuşken ne, ne olabilir filan. Ama bizim için aslında yüzyıllardır bitmeyen mücadele hani kendimize ait bir gelirimizin cüzdanımızın olması idi. Evet. Yani cüzdan kadının özgürlüğüdür sloganı biraz şey anlaşılıyor. Paran kadar konuş gibi filan. Niyetimizin öyle olmadığı tanıtım filmi ve programla da ortaya çıkacak. Ama ben yine buradan da söylemiş olayım. Ee, işte esnek çalışma adı altında güvencesiz işler. İşten kovulacak e, bir karı bir koca varsa önce kadının kovulması. Çünkü adam aile geçindirecek. Yahu sen o kadını kovarsan kadın nasıl aile geçindirsin? Yani hani bütün bunlar bizim aslında kadınların... Yüzyıllardır uğraştığı şeyler, biz de bu sene devlet eliyle artık iyice hani o e, kreş hakkının yarıya indirilmesi, kadına doğumun uzun uzun e, vakitlere yayılması falan hatta bununla ilgili e, şeyin TÜSİAD'ın bir açıklaması var. Bu koşullarda biz kadın işçi almayız diye ve bunun üzerine tekrar e, konuşulmaya başlandı filan pazarla edilmeye başlandı. Tabii gündem çok kalabalık olduğu için bu yasa geçmedi. Tasarısı duyulduğu anda gündem yarattı, kadınlar büyük bir refleks gösterdi falan filan daha geçmeden önüne geçildi diyebilirim. Ama e, biz bu konuyu açalım ve birlikte düşünelim istedik. Tam da bunun için bir emek panelimiz var. E, hemen saatini söylüyorum gününü. 15 Mart'ta e, 13.30'da Fransız Kültür Merkezi'nde kendine ait bir cüzdan gelir bütçe. Ee, Katılımcılar da Hülya Gülbahar, Hülya Uğur Tanrıver, Özgün Akturan, Sevgim Denizaltı, Şemsa Özer ile birlikte hani kadınların kendine ait uzanların niye olmadığını, niye olamadığını, niye hani e, hem ev içinde hem dışında emeklerinin çok az görünürü olmadığı ve bu emeklerinin karşılığını niye alamadığını tartışacağız hep beraber. Ee, buradan da bunun içerisinde yapmış olalım. Bunun dışında tek panelimiz bu değil. Aslında baştan almak gerekirse. İki toplu gösterimiz var. Katrin Bria, Katrin Bria. Söylemekte <gülüyor> hala zorlanıyoruz. Doğrusu Katrin Bria'dır arkadaşlar dinleyenlere. Ee, ve Bilge Olgaç. Ee, toplu gösterimle bu iki kadını anmak istiyoruz. Katrin'i kadın cinselliğine dahil, dair cesur sözünden dolayı... Zamanlaması manidar bulduk bu sene <gülüyor> yapmanın. Bilge Olgaç'ın ise ölümünün 20. yıl dönümü. Onu da böyle bir toplu gösterimle anmak boynumuzun borcuydu diyebilirim. Ee, panellere yak olarak bir de işte Bilge Olgaç paneli var. Ona da Fisun Demirel ve Perihan Savaş gelecek. 20 Mart'ta 19.30'da İstanbul Modern'de olacak. Bunun dışında bir de e, bu sene ilk defa e, yani hani böyle ilk olmanın kutsallığını vurgulamak için söylemiyorum tabii ki e, daha yeni bir şey olarak e, bir şey yapalım dedik ve adını Kale Deskop koyduk Hı -hı. E, bir erkek yönetmenin <gülüyor> filmini e, hep beraber izleyeceğiz. sonra yani kadın yani kadın filmi yapmış bir erkek yönetmenin filmini beraber izleyeceğiz ve e, yerden yerimiz <gülüyor> <biraz> olacak. <sonra. gülüyor> yani planımız bu değilse bile biraz belki or oraya doğru gidebilir yani filmin sonrasında Hı -hı. konuşulanlar aslında Bu şey sene... biliriz yerden yere vurmak da gerekiyorsa sevip gerekiyorsa <gülüyor> vurup Hı -hı. yani ya da hani o filmi yaparken biz de bir noktasına dahil olmak istiyor olabilirdik yani hani bize dair bir şey söyleniyorsa her tam yani aslında bütün bu şeyler yani bütün bu konuştuğumuz meselelerin tam da bu, bu, bu böyle bir şey Hı -hı. Ee, Reha Erdem'in jim filmini izleyeceğiz ve sonra Reha Erdem'le söyleşi yapacağız filme dair of oh. <gülüyor> <gülüyor> Ee, bu arada bir not olarak geçelim. 12 yıldır yapılan festivalimizde ilk kez bir erkek yönetmen. Evet. <gülüyor> Biz sadece kadınların filmini gösteriyoruz. Sadece kadınlara e, alan açmak, kadınların sinemadaki e, görünürlüğünü, emeklerini görünür kılmak daha doğrusu. Ama e, bir erkek yönetmen ayrı bir atölyeyle, Hı -hı. kaledeskopla gelecek bu sene. Yani 12 yıldır evet, tarihte bir ilk yaşanıyor. Bir, <gülüyor> Film or katılığına bir erkek yönetmenin filmi geldi. Şimdi e, çok heyecanlandım, bu <gülüyor> duyduklarım karşısında. E, birazdan da şey konuşmak istiyorum. E, bir sürü aslında bu şeyin e, zaten cüzdan da bir temasıydı. Evet. Yıllar boyunca olan ve festivalin çeşitli bölümleri var. E, onları konuşalım ama ondan önce iki şarkı daha dinleyelim derim ben. E, önce Natalie Merchant dinleyeceğiz. This, This House on is on Fire şarkının ismi. Sonra da... The... Poppini Sisters, bilmiyorum doğru mu söyledim ama Poppini Sisters'tan Crazy in Love dinleyeceğiz. Bu bir cover. Benim de Özge de burada olsaydı çok mutlu olurdu. En sevdiğimiz insanlardan dünyada Beyoncé'nin e, bir şarkısının yorumu. <gülüyor> Sonra da temalar üzerine konuşmaya devam edeceğiz. I've been sitting here for the longest time Reading all the warning and the danger signs. Oh, I don't have the gift of a prophecy Telling everybody how it, it's gonna be Soon come, soon come the day. for right and right wrong people only stand for that for just so house on fire, spark an evil blaze, and burn fire. Well, I don't have up gift of a prophecy, telling everybody how it's gonna be. You go and wrong for right and right for wrong, people only stand for that for just so. Altyazı You can so deep in your eyes I touch on you more and more every time When you leave I'm begging you not to go Call your name two, three times in a row Such a funny thing for me to try to explain Now I'm feeling that my pride is the one to blame Cause I know I don't understand Just how the love you do and no one else can Got me looking so crazy right now Your love's got me looking so crazy right now Got me looking so crazy right now Your touch got me looking so crazy right now Got me hoping to page you right now Your kids got me hoping you'll save me right now you did to me, turn your shoes, don't even need to buy a new dress, to do and there ain't nobody else to impress, the way that you know what's I thought I knew, it's to beat my heart, it's when I'm with you, but I still don't understand, just how the love you do when no one else can, got me looking so crazy right verdiğimiz gibi birazcık festivalin programından, içeriğimden bölümlerinden bahsediyoruz. Benim gözüme çarpan çeşitli şeyler var. Şurada az önce programda bulmuştum. Artık kaybettim. O yüzden sana bırakıyorum sözü. Bizim yıllardır zaten olan bölümlerimiz kadınların sineması, cinsiyetler bedenimiz bizimdir ve kendine ait bir cüzdan. Cüzdan zaten hem yıllardır bir bölümümüzdü hem de bu sene ana temamız. Onun içerisindeki filmler de özenle seçilmiş filmler. O yüzden hiçbirini ayırt etmeden geçiyorum oranın. E, Cinsiyetler bölümünde beş tane film var. E, dünyadan ve Türkiye'den. İspanya'dan bir e, film var. Ruhen Camila diye. E, bir transseksüel tiyatrocu kadın. Bizim buralarda Esmora'ya e benzetebiliriz. <gülüyor> E, hi hikayesi ne dinliyoruz o belgeselde. E, Pardon Kim Ben mi Var? İpek Efe ve Berna Küçülmez'in filmi. 11 dakikalık bir kısa film. E, Füsun Demirel oynuyor. E, trans erkek deneyimi yaşayan bir e, kişinin işte iş bulmaktaki güçlüklerini anlatan falan kısa bir film. E, onun dışında Amerika'dan İki Ruh diye bir filmimiz var. Yine Türkiye'den Gizli Özne ve e, Ben Sen O yine Türkiye'den Zeynep Oral'ın filmi. Ee, bunların hepsi aslında trans kadın hikayesi anlatıyor yani hani şey dışında pardon kim ben mi dışında ee, ve kadınların sineması bölümünde 33 film var orayı da aslında çok kalabalık olduğu için hızlıca geçmek isterim zaten şu an Filmor sitesinden tüm bilgileri görebilirler arkadaşlar filmor.org ee, program filmlerin künyeleri katalog bilgileri filan her şey yayında e, Kadınların Sineması bölümünden de çok ilgi çeken ve izlenmesi gereken, bence tavsiye etmeyi doğru bulmasam da. E, Bal benim çok ilgimi çekiyor. Fransa'dan e, bir film. E, onun dışında İlk Yalan diye bir film var. Dünya premierini e, Türkiye'de yapacak olan bir film. Kısa film yine. Çok sevimli bir hikaye. E, İspanya'dan bu filmde. Ee, güzel yurdum var, ee, ortak yapımlı bir film, şu an tam kestiremesem de Almanya ve bir şey. <gülüyor> Senin aklın her şeydi, benim yani hani izlemekten çok böyle e, keyif aldım diyeceğim, keyif alamadan izleniyor genelde ama. E, annelik meselesinin bütün karmaşın, karmaşasını çok sakin bir şekilde anlatıyor. Benim festivalde izlenilmesini istediğim filmlerden bir tanesi onun dışında bir şey daha biz e, geçen sene böyle bir şey yapmaya başladık mor kamera um, umut veren kadın sinemacı ödülü ama yar, kim, yani yarışma değil bu tamamen e, bu sene onun ikincisini e, vereceğiz. Yani küçük bir para ödülü hani öyle çok hı hı. yüksek bir şey değil ama hani kendi bütçemiz koşullarında ki biz de hani e, bu senenin sloganı olarak teması olarak biz de bir gün kendi bütçemizde bir festival yapmayı umuyoruz. Ve hani o festivalde fi, filmlerini göster, gösterdiğimiz bütün kadınlara telif ödemek gibi bir arzumuz da var. E, böyle. Şeyi de sormak istiyorum hani var mı şimdi hiç konuşmadık daha önce tabii ki burada konuşmuşuz bazı şeyleri programdan önce konuşmuştuk ama bunu konuşmadık. Ee, siz filmor olarak hani kolektif olarak sonuçta sinema yapılmasını destekliyorsunuz kadınların. Hani burada böyle bu programda da var mı hani sizin de katkınızın olduğu geçtiğimiz senelerde vardı yanılmıyorsam. Yani evet bu sene yok aslında normalde her sene hani filmor yapımı bir film oluyor katalogda festivalde gösteriminin olduğu. Bu sene biraz e, hani herkesin gündemi çok yoğundu dolayısıyla biz biz de o gündeme dahil olduğumuz için hani ayrıca bir şey yapamadık. Ee, normalde geçen yıllarda festivallerde de atölyeler yapardık hani o bir hafta içinde hani çektiğimiz, kurguladığımız ve sonrasında bir şey çıkardığımız bir kısa film olurdu. Bu sene öyle bir şey de e, yapmadık, niye bilmiyorum hani özel bir Pek sebebi bir yok. vakit de yoktu hakikaten gerçekten. Evet yani hani yeterince, e, festivale bu sene biraz normalden geç de başladık hani e, evlere de geç girdik yani hani sokakta olmaktan falan. Ee, onun dışında e, yine her sene yani bu sene altıncısı olacak ama e, festivali altın bamya ödül ile kapatıyoruz. Bu sene altıncısını... O, ona birazdan girelim ona birazdan gibi bir girelim. şeyim var. <gülüyor> bir de bir şey daha sormak istiyorum. Ondan sonra şarkı dinleyeyim sonra da programı altın bamya biz de kapatalım gibi bir niyetim var. Peki. Filmleri nasıl Nasıl seçiyorsunuz? Ee, bir Beraber izliyor musunuz? Hani sohbet ediyor musunuz? Hani onda... Yani şöyle bir e, film filmleri seçerken herhangi bir kuralımız ya da hani bir, bir şeyimiz yok sadece antifeminist olmaması hı hı. E, teknik olarak da çok sorunlu olmaması tek hani beklediğimiz şey aslında. E tabii ki filmleri seçerken şunlar çok belirleyici oluyor. O seneki bütçemiz hani koşullarımız salonlar vesaire e, tek yaptığımız şey filmleri izlemek ve bütün bu koşullara sahip olup olmadığına bakmak yani hani hı hı. ya da ya aslında o izlemeden önce e, başvuru koşulumuz e, kadın yönetmen ya da en azından yönetmenlerden birinin kadın olması hı hı. şartı. 3-5 yönetmeni vardır, biri kadındır, kabul. Ama hiç kadın yoksa, özellikle de yönetim kısmında hiç kadın yoksa bizim için daha başından o film e, elenmiş oluyor. Onun dışında da işte Ükünün dediğine ek olarak şeye ekleyebilirim. Ee, önce biz Çekirdek Amele ekibi olarak filmleri tarıyoruz, eliyoruz filan sonra toplu izlemeye ve bu toplu izleme çok açık, herkese açık. Yani biz onun duyurusunu yapıyoruz ee, gruptan e, Filmor e, Facebook sayfasından şuradan buradan. Gelmek isteyen herkese açık. O toplu izlemede eğer karar veremediğimiz, sorunlu, sorunlu olduğunu düşündüğümüz yanlar varsa hep birlikte tartışmaya açıyoruz bir filmi. Ee, sonra giderek artık hani daha teknik şeyler giriyor diyebilirim. Bu biraz şöyle bir şey. Ee, bize biz hani çağrısını dünyanın her yerine çağrısını yaptığımız e, bize filminizi gönderin dediğimiz kadınlar var. Onlar bize gönderiyor o filmlerden seçiyoruz. Onun dışında bir de bizim göstermek istediğimiz, hani programa koyduğumuz filmler oluyor. E, ayrıca danış festival danışmanı diye bir şey var. Yani hani e, Onların bize önerdiği filmler oluyor, o <gülüyor> filmlerden seçiyoruz. Yani biz, yani seç seçmiyoruz, o filmleri gösteriyoruz. <gülüyor> ya yani mesela toplu gösterimlerimizi e, biz karar verip, hani bu sene e, Elzem evet. hangi sinemacı kim evet. nedir? Ya gündem çok diye... belirliyor aslında. Hı, hı, anlıyorum. Ee, şimdi. Bence programın şeyin film orumu bu seneki temasına çok uygun bir şarkıyla devam edeceğiz. Nina Simone'dan I Ain't Got No I Got I Got Life dinleyeceğiz. Sonra da Patti Smith'ten Because Night dinleyeceğiz. Sonra da programı ufak ufak kapatacağız. I ain't got no home, ain't got no shoes, ain't got no money, ain't got no class. Ain't got no skirts, ain't got no sweater, ain't got no perfume, ain't got no bed, ain't got no mind. Ain't got no mother, ain't got no culture, ain't got no friends, ain't got no schooling, ain't got no love, ain't got my hair. got my head. Got my brains. Got my ears. Got my eyes. Got my nose. Got my mouth. I got my smile. I got my tongue. Got my chin. Got my neck. Got my boobs. Got my heart. Got my soul. Got my back. I got my sex. I got my arms. Got my hands. Got my fingers. Got my legs. Got my Got my nose, got my liver Got my blood I've got life last here in our bed until the morning comes Filmor altı senedir Altın Bamya e, isimli bir e, iç serinleten bir şölen diyeyim size. E, e, ödü, Altın Bamya ödülleriyle sona eriyor. E, nedir Altın Bamya ödülleri? E, Altın Bamya ödülleri e, artık böyle izlemekten hani e, yeter dediğimiz filmlere vermek için başlattığımız bir şeydi. Ve bizim de çok kendi aramızda eğlenerek aslında karar verdiğimiz bir şeydi. Son hani bizim dışımızda herkes çok ciddi almaya başladı bu ödülleri falan <gülüyor> ama e, işte her sene şöyle başlıyoruz bir daha ada ödül verecek film olmamak umuduyla başlıyoruz ve öyle de kapatıyoruz işte kadın erkek film senaryo ödülleri o. onun dışında bir de o senenin çıkan filmlerini yani işte mesela bu sene 2013'ün filmleri e, bir ön jüri var. Onlar adayları belirliyor. Bir de geniş Sabırlar jüri var. Sabırla izliyorlar hepsini. Evet. <gülüyor> bir de geniş jüri var. Geniş jüri de e, oyluyor. Yani hani oy veriyor bu filmlere. Sonra geçen sene ya da bir önceki sene başladık. E, i̇zleyici bamya'sı diye bir şey var. Bir de hani web sitesinden Altın Bamya Ork'tan bütün filmler oylanıyor izleyici tarafından. E, bu bu yani bu kategoriler dışında e, o sene çıkan filmlere göre bir takım e, bamya ödülleri de e, çıkıyor. Mesela geçen sene Bamya kurusu vardı. Artık <gülüyor> hani ısrarla, inatla bunu sürdüren <gülüyor> hani filmler için öyle bir ödül e, verdik. Bu sene sürpriz hormonlu bamya bu var. Bu sene de var öyle ödüller. Ee, kapanışta arada, tek çok da bamya ses, var. Evet çok da ses getiriyor yani şöyle bir şey oluyor. Mesela ben böyle olacağını ilk başlarda düşünmemiştim. Yani her sinemacı aldıysa bu ödülü bir kere muhakkak bir iki röportajda karşısında bu arada evet, evet. siz de almıştınız <gülüyor> diye böyle hafif yüz kızartarak şey yapıyorlar. Yalnız Alintaşçı'nın da e, altını çizdiği gibi biz e, karakterlere, Fiil. filmlere, senaryolara veriyoruz ödülleri. O, onlar e, basın mensupları arkadaşlar aldıyor, değil. Mi? E, o oyuncuya siz aldınız altın bamyayı şeklinde gidiyorlar. Aslında o kişiye değil o oynadığı karaktere verilen bir ödül. Biz... Onun da altını çizmek lazım. Şey, Çok isteriz ödül almaya gelmelerin kimse gelmiyor. Gelen gelmiyor. oldu gelmiyor. ama oldu. oldu. <gülüyor> Mesela nefes ekibi geldi. geldi. Evet. Şöyle de bir şey söyledi. Çok da bence hani e, alkışla nasıldı. Hani her yere gidip ödül aldık. Nasıl teşekkür edeceğimizi bilemedik. Burada da nasıl özür dileyeceğimizi <gülüyor> bilmiyoruz diye bir <gülüyor> <bücümlemiş gülüyor> <sürdüler. gülüyor> Evet samimiydi en azından. Şimdi bu senin adaylarını bir söyleyeyim. Evet. Erkek kitap. De... Aşk Kırmızı'daki Ferhat, Celal ve Ceren'deki Celal ve arkadaşları, erkeklerdeki Adem ve Nazım. Kadın karakterlerde Aşk Kırmızı, Celal ve Ceren senin hikayen. Senaryoda Aşk Kırmızı, Celal ile Ceren e, erkekler. Filmde de Aşk Kırmızı, Celal ile Ceren senin hikayen. Şimdi, Haziran fark etmişsindir. Zaten 3 e, filmi banko. Film banko. <gülüyor> Her kategori İzleyici Bamyası'na da oy verebilirsiniz. E, Celal Lejeren e, IMDb puanıyla nasılsa <gülüyor> yani biraz eş şey gitmiş. Çok ters orantılı bir şekilde alıp yürüyor görebildiğim kadarıyla. İnsan tabii ki Celal Lejeren'in banko anınız mı? Yani Oscar'da da oluyor böyle isimler falan. Onun arkasından ama çok oy farkıyla Celal Lejeren geçmiş. Siteye girip bakabilirsiniz Altın Bam Yorga. Erkekler hemen arkasından geliyor. E, romantik komedi Bekara Veda gibi şeyler de var. Hani Yozgat Blues bile aday sanırım bütün filmler aday e, değil mi? Ya orada şöyle bir şey var. Ee, i̇zleyici Bamyası'nı yani o senenin Altın Bamyası adaylarının 2013 film yani 2014'ün e, adayları 2013 filmlerinden belirleniyor. Dolayısıyla Hı -hı. bütün filmleri koyuyoruz. hani e, Ayırmıyoruz seçmiyoruz. Şimdiye kadar oy damada hani oy kazananlar diyeyim. Aşk Celalle Celen erkekler. Aşk Kırmızı, Romantik Komedi, Bekarlar Veda, 3 kadın Üç kadar. <gülüyor> sen aydın atırsın. Gece erkek tarafı testosteron. Bu aynı tema değil mi? Romantik Komedi, Bekarlar Veda ve Erkek Tarafı Testosteron aynı kadarı düğün öncesi gibi mi? Ya şöyle işin içine mizah yapmaya çalışıldıkça daha fazla cinsiyetçi, homofobik, <gülüyor> daha, daha e, katı roller falan hani gülemediğimiz kadar <gülüyor> işler değişiyor. Bu filmlerin de evet he, hepsinin böyle romantik komedi falan hani <gülüyor> mizahi bir yanı var gibi. E, GDO Kara Kedi böyle bir şey ilk kez duyuyorum hayatımda. Düğün Dernek, Sabit El Elcin, Arkadaşım Max mesela hani bunlar öne çıkmış gibi. Ee, ...görünüyorlar... ...altın bahmet töreni... ...24 Mart'ta olacak... Ee, ...ve o gecede adaylar açıklanacak... İsveç ...Kazananlar açıklanacak... ...Kazananlar... ...Ya da kaybedenler... <gülüyor> ee, ...benim soracaklarım bu kadar... ...sizin aklınıza gelen bir şeyler var mı... ...konuşmak isteyeceğiniz, söylemek isteyeceğiniz... Ee, ...kadınları... ...kendi cüzdanlarına, kendi gelirlerine... ...sahip çıkmaya... ...ve kameralarına... <gülüyor> ...ve kameralarına... Evet, yani ...buna benim senin hepimizin ihtiyacı var aslında... Bilmiyorum üç kuruşum olduğunda bile eve bir şeyler alayım diye düşünüyorum ben bile filan hani sen bile o bile filan. Uh -huh. Tüm kadınlar hani artık biraz kendilerine yatırım yapsınlar diyeyim. Ee, festival 15-23 Mart'ta e, Fransız Kültür Merkezi İstanbul Modern ve Pera Müzesi'nde olacak. Biletler internetten alınabiliyor. 5 lira ve 30 liralık kombine biletler var. 60 film var. 22 ülkeden 18'i Türkiye'den. Gelin hep beraber izleyelim tartışalım. Atölyeler var, söyleşiler var. Herkesi bekliyoruz. Evet. Biz de programı kapatıyoruz ufak ufak. <gülüyor> e, kutlu 8 Mart haftası başlıyor. <gülüyor> Kısaca o duyarı, duyuruyla da şey yapalım. Bu sene bütün etkinliklerden haberdar değiliz. Çünkü bir hafta var ve biz bir sonraki programımızı yayınladığımız zaman e, zaten 8 Mart yürüyüşü bitmiş olacak. E, 8 Mart yürüyüşü bu sene saat 19'da yani 7'de 8 Mart günü e, Galatasaray Meydan'da İstanbul'da olan dinleyiciler için söylüyorum. Başlıyor e, ve Dileriz ki diyeyim. E, Taksim meydanında sona eriyor. Fakat tabii ki biliyorsunuz ki son zamanlarda Beyoğlu sürprizlerle dolu. E, Aynur Doğan'la kapatacağız programı. Revent dinleyeceğimiz şarkının ismi. E, Ülkü ve Nehir'e çok teşekkür ediyorum. Haftaya görüşmek üzere. Hoşçakalın. Biz teşekkür ederiz. Teşekkür Let's